Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Müslüman, kadının şahsiyeti kitabını işlemeye devam ediyoruz. Geçen dersimizde Müslüman kadının Rabbine karşı sorumlulukları bölümünden birinci başlığı işledik. Dedi ki, Müslüman bir kadın hem imanlıdır hem de şuurludur dedik. İman ile şuur arasındaki farkı da kısaca anlattık. Müslüman kadının Rabbine karşı ikinci sorumluluğu, Müslüman kadın Rabbine ibadet eder. Müslüman kadın Rabbine ibadet eder. Niçin Müslüman kadın Rabbine ibadet eder? Çünkü Müslüman kadın bilir ki, Allah Azze ve Celle bütün varlıkları, Sadece ve sadece O'na boyun eğip, O'na kulluk etsinler diye yaratmıştır. O'nun yaratılış gayesi budur zaten. وَمَا خَلَقْتُ insa illa li لِيَعْبُدُونَ Ben, insanları ve cinleri sadece bana ibadet etsinler, sadece bana kulluk etsinler diye yarattım diyor Allah Azze ve Celle. Ve aynı zamanda Müslüman kadın, şuurlu olduğu için Rabbinin onun üzerindeki nimetlerine teşekkür etmek ister. Çünkü bilir ki aklı başında vefalı, dürüst olan bir insan kendisine bir iyilik yapıldığı zaman mutlaka o iyiliğe cevap verir. Mutlaka o iyiliğe teşekkür eder. E, Allah'ın insan üzerindeki nimetlerini insan saysa saymakla bitiremez. Allah da Kur'an-ı Kerim'de öyle söylüyor zaten. وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ la tuhsuha. Siz Allah'ın nimetlerini saymaya kalkarsanız eğer Allah'ın nimetlerini sayamazsınız. Bu kadar fazla nimet, bu kadar fazla ihsan, bu kadar fazla ikram elbette ki teşekkür ister Müslümandan. İşte bu teşekkür de Müslümanın Rabbine gönüllü bir şekilde boyun eğmesi, gönüllü bir şekilde ona teslim, teslim olmasıdır. Yine Müslüman kadın Rabbini sever. Çünkü onun Elvedud olan Allah olduğunu bilir. Ve o öyle bir Allah'tır ki bütün büyüklüğüyle, bütün azametiyle, kullarına olan yakınlığıyla o sevilecek olan bir Allah'tır. Allah'a olan sevgisini de ancak ibadetle ona göstereceğini bilir. Çünkü şuurludur Müslüman kadın. Yani kuru kuruya ben seviyorum demekle bir insanın bir varlığı sevmeyeceğini Müslüman kadın bilir. Sevgi ancak sevilen yönünde onun isteklerini yerine getirmekle mümkündür. Onun için Müslüman kadın Rabbini sever ve Rabbine kulluk eder. Müslüman kadın Rabbinden korkar. Onun azabının çetin olduğunu bilir. Kıyamet gününde ona kulluk etmekten yüz çeviren insanları azap ile cezalandıracağını, cehennem ile cezalandıracağını bilir. Bundan daha kötüsü ise Müslüman kadın Allah'ın yanındaki değerini kaybetmekten korkar. Çünkü o Allah öyle büyük bir Allah'tır ki her şuurlu Müslüman kadın onun yanında değerli olmak ister. Onun yanında bir değere sahip olmak ister ibadeti terk ettiğinde, ibadetten uzaklaştığında Allah'ın yanındaki değerini kaybedeceğinden korkar. Bundan ötürü de Rabbine sürekli bir şekilde ibadet eder. Elbette ki ibadet dediğimiz zaman, mümin kadın, Müslüman kadın Rabbine ibadet edendir dediğimiz zaman, ibadet çok geniş bir şey. Yani Allah'a kulluk çok geniş bir şey. İçerisinde sevginin, korkunun ve recanın olduğu her türlü söz, her türlü eylem, Müslümanın hayatında ibadettir. Yani yaparken, Rabbine takdim ederken içinde biraz sevgi varsa, Allah'ı seviyorsa, biraz korku varsa, Allah'ın yanındaki değerini kaybetmekten ve onun azabından korkuyorsa, biraz da reca varsa yani ümit varsa, Allah'ın sevgisini, Allah'ın yanındaki nimetleri, rızasını elde etmeyi ümit ediyorsa, birine bu duygularla nasılsın bile dese bu bir ibadettir. Otursa, yemek yese bile bu duygularla bu bir ibadettir. Yatsa bile bu bir ibadettir. İbadetin bu anlamda şeyi çok geniştir. Anlamı çok geniştir. Onun için Allahu Teala peygamberimizin sadece ve sadece Allah'a kul olduğunu, başka hiç kimseye kulluk etmeyeceğini, ibadet etmeyeceğini ilan etmesini istediğinde ondan En'am suresinde peygamberimize ne dedi Allahu Teala kul Inna salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alamin la şerike leh ve bizalik ana evvelul muslimin de ki ey Muhammed, benim namazım, benim kurbanım, benim hayatım, benim ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun bu konuda hiçbir ortağı yoktur. Benim ibadetlerimde ondan başka kimseye ayıracağım hiçbir pay yoktur. Ben bunun ile emrolundum ve ben Müslümanların ilkiyim dedi de. Biz namazın ne olduğunu biliyoruz. Kurbanın ne olduğunu da biliyoruz. bundan Bunda hiçbir problem yok ama ayet-i kerimenin içerisindeki Hayatım ve ölümüm ifadesi çok önemli. Hayatım ve ölümüm. Ne demek bu? Yani doğduğum günden öldüğüm güne kadar olan süre içerisindeki bütün sözlerim, bütün davranışlarım, bütün düşüncelerim sadece Allah'adır ve sadece Allah içindir. Müslümanın kulluk anlayışı budur. Doğduğu günden öldüğü güne kadar kesintisiz bir şekilde Allah'a gönüllü boyun eğmesidir. Bu da İslam kimliğini ortaya koyarken... Müşriklerin karşısında ilan edilmiş olan hakikattir. Fakat bir de bazı altı çizilmiş olan ibadetler var. Müslümanın hayatında sürekli tekrar eden, İslam'ın şiarı olarak kabul edilen bazı ibadetler var. Kitabımız bize bunlardan bazı örnekler verecek. Yani Müslüman kadın Rabbine ibadet edendir dediğinde siz bunu şöyle anlayın. Hayatın bütününü Allah'a adayandır. Allah için yaşayan, Allah için öğrendir. Ama bununla beraber bir de Münferit bazı ibadetler var. Bunları bize örnek verecek. İlk olarak neyi söyledi bize? Sayfa 25'te Müslüman kadın beş vakit namazını kılan kadındır. Müslüman kadın beş vakit namazını kılan kadındır. İlk olarak bize İmam Bukhari ile Müslüm'ün Abdullah ibn Mes'ud'dan rivayet ettiği bir hadis şerifi bir hadis şerifi verdi. Dedi ki Abdullah ibn Mesud, ben Allah Resulüne sordum. Dedim ki ey Allah'ın Resulü en faziletli amel hangisidir? Amellerin en faziletlisi hangisidir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de dedi ki: "Eyü'l a'mali efzalu?" Dedi ki: "Es-salatu ala vaqtihâ. Vaktinde kılınan namazdır. Sonra ben sordum: "Summe eyyu?" Peki ondan sonra hangisi gelir ey Allah'ın Resulü dedim? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: "Birrul vâlideyn." Anne babana yapacağın iyiliktir dedi. Ben sonra sordum dedim: "Summe eyyu ey Allah'ın Resulü?" dedi ki cihatu fi sebilillah Allah yolunda cihad etmektir dedi sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman kadın namazını kılar. 5 vakit namazını Allah'ın belirlediği namazı kılar. Fakat en temel mesele Müslüman kadın namazını kılarken vaktine riayet ederek namazını kılar. Niye Müslüman kadın vaktine riayet ederek namazını kılar? Çünkü kişinin namaza verdiği değer Allah'a verdiği değerden gelir. Yani bir insan ben namazımı güzel kılmalıyım, Allah'ı razı edecek şekilde kılmalıyım diyorsa, ben alemlerin Rabbi olan Allah'ın huzurundayım ve O'na layık bir şekilde O'nun huzurunda durmalıyım. Bu, O'nun kalbinin Allah'a karşı saygıyla dolup taştığını gösterir. Çünkü biz Allah'a dersin içinde söyledim, tekrar edeyim. Bizim dinimizde bildiğimiz kesin kaidelerden bir tanesi şudur. Bir şeyi lafız olarak söylemenin, onun hakikatini ifade etmez. Lafız olarak söylemek bir şeyin hakikatini ifade etmez. Ben şunu seviyorum. Ben şuna saygı gösteriyorum. Ben bundan korkuyorum. Bunlar mücette mücerred lafızdırlar. Doğru da olabilir. Senin kendini kendisiyle kandırdığın koca bir yalan da olabilir. Peki bunun doğruluğu ve yalanlığı nasıl anlaşılır? Senin hayatına yansımasıyla anlaşılır. Ben Allah'a çok saygı duyuyorum mesela. Delil, alamet. Çünkü ben... Namaza saygı gösteriyorum. Biliyorum ki ben namaza saygı gösterdiğim zaman Allah'a saygı göstereceğim. Bunu şöyle düşünün ablalar. Örneğin siz biriyle buluşmaya gidecek olursanız eğer, Sizin buluşma saatine gösterdiğiniz riayet veya buluşma saatine göstermiş olduğunuz hassasiyet, Sizin buluştuğunuz kişiye verdiğiniz değeri gösterir. Eğer çok önemli bir iş görüşmesine gittiğinize inanıyorsanız, Çok önemli bir zat ile görüştüğünüze inanıyorsanız siz, Dakika dakika, saniye saniye hesap edersiniz. Bir saniye dahi geç kalmamaya çalışırsınız. Ama eğer siz yıllardır arkadaşlık yaptığınız hani beş dakika geciksem de bir şey olmaz, on dakika geciksem de bir şey olmaz, beni anlar dediğiniz biriyle görüşüyorsanız vakte çok da fazla riayet etmezsiniz. işte namaz da insanın hayatında böyledir. Rabbi ile buluştuğunda Rabbine değer veren insanlar, bu buluşmayı çok önemli bir buluşma olarak kabul eden insanlar ki namaz Müslüman'ın Rabbi ile randevusudur. Namazın vaktine riayet ederler. Fakat böyle olmayan insanlar namazın vaktinde gevşeklik gösterirler. Bundan ötürü de İslam'ın en faziletli kabul ettiği amellerden bir tanesi namazı Müslüman'ın vaktinde eda etmesi, vaktinde namazını kılmasıdır diyebiliriz. Müslüman kadın beş vakit namazını kılar. Çünkü namazın kendisini arındırdığını bilir Müslüman kadın. Müslüman kadın beş vakit namazını kılar, çünkü namazın kendisini arındırdığını bilir. Şimdi ablalar şöyle düşünün, bir Müslümanın hayatından günahı ve masiyeti külliyen çıkarması mümkün değildir. Çünkü bu onun beşer olmasına aykırı bir durumdur. Yani bir insan dese ki, ben hiç Allah'a karşı isyan etmeyeceğim, hiç günah işlemeyeceğim dese bunu yapması mümkün değildir. Çünkü sahabenin de böyle bir talebi, böyle bir arzusu, isteği olduğunda İmam-ı rivayet ettiği bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَزَهَبَ اللّٰهُ بِكُمْ وَلَجَاءَ بِأَقْوَامٍ يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ فَيَغْفِرِ اللّٰهُ لَهُمْ Siz günah işlemezseniz Allah sizi götürür. Sizin yerinize günah işleyen daha sonra Allah'a Bağışlanma talep eden Allah'tan ve Allah'ın da kendilerini affettiği bir toplum getirir. Yani, senin günahtan külliyen kurtulman, senin insan olmana aykırı olduğu gibi, Allah'ın El-Gafur isminin tecelli etmesine de engeldir. Eğer kullarından bazıları günah işlemeseler, Allah nasıl onları bağışlayacak? Nasıl onları temizleyecek? Allah'ın El-Gafur ismi nasıl tecelli tecelli edecek? Fakat, günahı hayatımızdan çıkarmak mümkün olmasa da, Günahla ilgili yapabileceğimiz bizim iki şey vardır. Evet günah hayatımızdan çıkaramayız ama iki şeyi yapabiliriz. Bu bizim imkanımızdadır. Bir, günahı asgariye indirmek. Bunun için çaba göstermek ki bunun adı takvadır. Yani Müslümanın takvalı olmaya çalışmasıdır. Elimizden geldiği kadar Allah'ın bizi gördüğünü, bildiğini, işittiğini sürekli zihnimizde canlı tutarak bir önceki dersimizde gördüğümüz konu. Hayatımızdaki masiyetleri en asgariye minimuma indirebiliriz. Bu bizim elimizdedir. İki, buna rağmen hayatımızda vaki olacak bir takım günahlarda o günahlara keffaret olacak şeyleri hayatımızda çoğaltabiliriz. Yani eğer bizim insanlığımız, bizim beşeriyetimiz, bizim amel defterimize günah dolduruyorsa Allah bu günahlara amel defterinden silecek keffaret cinsinden bazı şeyler yaratmıştır. Sen onları hayatında çoğaltırsın. Onları yaptıkça sen farkında olmadan işlediğin günahları Allah azze ve celle senin defterinden siler. İşte bunların en başında ne gelir? Namaz gelir. Namazdan daha keskin, daha kesin ve daha etkin bir temizleyici Müslümanın hayatında yoktur. Kim işlediği günahlardan korkuyorsa ve o günahların dünyada ve ahirette başına bela olacağına inanıyorsa hayatında namazı çoğaltması lazım. Çünkü namaz bir temizleyicidir. Delil. Hemen kitabımızda 25. sayfanın en altında Bukhari ile Müslim'in Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet etmiş oldukları hadis. Sizden birinin evinin önünde bir ırmak geçse ve bir insan da o ırmakta günde beş defa yıkansa bunu sahabeye soruyor. Sonra soruyor, hel يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ Onun üzerinde hiçbir pislik eseri kalır mı? Burada kastedilen günah yani işlediği günahların eseri onun üzerinde kalır mı? Hayır ey Allah'ın Resulü dediler. İşte namaz da aynen böyledir dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Evet siz insan olarak günah işliyor olabilirsiniz. Allah'ı unutuyor olabilirsiniz. Ama Allah size her gün o günahlardan yıkanacağınız bir amel ihsan eylemiş. Bu amelin adı da namazdır diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. İmam Bukhari ile Müslüm'ün Rivayet etmiş olduğu bir hadiste adamın bir tanesi yolda giderken bir kadını öpmüş. Sonra Allah Resulüne gelmiş. Ey Allah'ın Resulü demiş ben böyle böyle bir cürüm işledim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona cevap vermemiş. Allah azze ve celle Hud suresindeki şu ayeti kelimeyi indirmiş. اَقِمِ الصَّلَاةَ تَرَفَي النَّهَارِ وَزُولَفًا مِنَ اللَّيْلِ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ Gündüzün iki ucunda ve gecenin bir kısmında namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri götürür. Yani aleyhissalâtu Vesselam adama demiş ki, ey adam, ayet-i kerime indiğinde şunu demek istemiş. Evet sen Allah'ın sana haram kıldığı bir fiili işlemiş olabilirsin. Ama gündüzün iki ucunda ve gecenin belli bir kısmında namaz kılarsan, Şüphesiz ki baştan namaz olmak üzere bütün iyilikler kendisinden önce yapılan kötülükleri siler götürür. Yine İmam Bukhari ile Müslüm'ün rivayet ettiği bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün namaz kılarken adamın bir tanesi mescide geldi. Dedi ki ey Allah'ın Resulü asabtu hadden fe akim aleyye kitab Allah. Ey Allah'ın Resulü ben hadde isabet ettim. Yani öyle bir günah işledim ki bana had uygulanması gerekir. Zina gibi, içki içmek gibi, hırsızlık yapmak gibi haddi gerektiren bir günah işlemiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adama cevap vermedi. Adam tekrar Peygamberimize sorduğunda aleyhissalatu vesselam dedi ki هَلْ سَلَّيْتَ مَعَنَا Sen bizimle beraber namaz kılmadın mı? Bir rivayet dedi ki اَلَمْ تَشْهَدْ مَعَنَا Sen bizimle beraber namaza şahitlik etmedin mi? Adam dedi ki Evet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adama dedi ki git şüphesiz ki Allah senin günahını sana bağışlamıştır. Namaz o kadar keskin, o kadar etkili bir kefarettir ki hat gerektiren büyük günahlardan biri işlense bile kişinin kılmış olduğu namaz kişinin o günahına kefaret olup o günaha silebilir. Bazı İslam alimleri ki bunlar cumhur-i temsil ediyorlar demişlerdir ki bir insanın kıldığı namazın günahına kefaret olması için onun büyük günahlardan sakınması gerekir. Hani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Buhari ile Müslüm'ün rivayet ettiği bir hadiste diyor ki As-salavatul khams وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةُ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَدَانُ مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ اِذَا اشْتُونِبَتِ الْكَبَائِرِ Beş vakit namaz cumadan cumaya ve iki Ramazan arası insan büyük günahlardan sakınırsa insanı günahlarına kefarettir diyor. Yani sen bu Cuma'ya eriştin diyelim imanlı bir şekilde. Cuma'yı ifa ettin. Öbür Cuma'ya kadar büyük günahlardan sakınırsan eğer bu iki Cuma arası senin bütün günahlarına kefaret oluyor. Ve iki vakit namaz arası senin bütün günahlarına kefaret oluyor ila Bu hadise dayanarak demişlerdir ki namazların günahlara kefaret olması için kişinin büyük günah işlememesi gerekir. Fakat rajih olan bu görüşün yanlış olduğudur. Namaz büyük günahlar da dahil olmak üzere bütün günahlara kefaret olabilecek seviyededir. Ki zikretmiş olduğum iki tane hadis de açık bir şekilde zaten bunu bunu gösteriyor. Bir insan büyük bir günah işlemiş olsa bile namaz onun günahını defedebilir. Öyleyse ablalar Müslüman bir kadın eğer günahları hayatından külliyen çıkaramıyorsa ki çıkaramaz da zaten Namazı hayatında çoğaltarak günahları kefaret edebilir, günahları hayatından silebilir diyebiliriz. Bu raya kadar bizim kitabımızın dan iki tane hadis okumuş olduk burada ee, namazın ehemiyetini anlatan hadislerle alakalı. Şimdi biz biraz da ekleyelim bunlara konu olarak bir başka mesele Müslüman kadının bilmesi gereken mesele şudur ki namaz Müslümanı kötülüklerden alıkoyan bir vaiz gibidir. Yani nasıl ki bir Müslüman bir hocanın dersine katıldığı zaman, bir hocadan dinini dinlediği zaman kendisine çeki düzen veriyor. Kur'an'dan bir ayet gördüğünde, Resulullah'tan bir hadis okuduğunda kendisine çeki düzen veriyor. Çünkü onu bir vaaz gibi kabul ediyor kendisine. Aslında insanın hayatındaki en büyük vaiz ve sürekli insanın kendi kalbinde taşıdığı vaiz, Kişinin kılmış olduğu namazdır. Ankebut suresinde Allah azze ve celle Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki وَاتْلُوا مَا اُحِيَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَاَقِمِ الصَّلَةِ Rabbinden sana indirilen Kur'an'ı oku ve namazı kıl. اِنَّ الصَّلَاةَ anil عَنِ الْفَحْشَاءِ <وَالْمُنْكَر> Şüphesiz ki namaz insanı kötülüklerden ve insanı fuhşiyattan alıkoyar diyor Rabbimiz. Evet namaz Müslüman bir kadını kötülüklerden alıkoyan, onu uyaran, ona emri maruf nehi anil münker yapan bir vaiz gibidir. Nasıl peki ablalar? Yani nasıl namaz insanı hayatında vaiz haline gelir? Kişi eğer namaz kıldığında Allah'ın huzurunda durduğunu biliyorsa, namaza durduğu zaman bir sesin ona şöyle dediğini işitir. Ey Müslüman, sen Allah'ın huzurundasın ve biraz önce şöyle şöyle ameller yaptın. ''Hiç bu amellerle beraber bir Müslümanın Rabbinin huzuruna durması yakışır mı?'' der ona. Hani şöyle düşünün, sizi bir sultanla, bir padişahla görüştürmeye götürecekler. Ama siz çamaşır yıkıyorsunuz, çamaşır kıyafetiyle, bulaşık yıkadığınız kıyafetle, temizlik yaptığınız kıyafetle sultanın yanına gidiyorsunuz. Unuttunuz, heyecanlandınız, gittiniz. Orada kendi içinizden bir ses ya da harici bir uyarıcı size der, ''Sultanla, padişahla görüşme fırsatını sana vermişler.'' ''Sen onun huzuruna bulaşık yıkadığın, ev işi yaptığın kıyafetle mi geliyorsun?'' der. İşte namaz da aynen böyledir. Senin içinden bir ses sana der ki, ''Yani sen elbisende manevi kirler varken, ağzında gıybetin kokusu varken, dilinde insanlara hakaretin kokusu varken, kulağında Allah'ın haram kıldığı sesler varken, gözünde Allah'ın haram kıldığı görüntüler varken, sen bunlarla mı Allah'ın huzuruna geldin durdun?'' O an insan tövbe eder. Yani, böyle Allah'ın huzuruna durmaması gerektiğini bilir, günahlarından tövbe eder. Veya namaz vaktinin dışındadır bir insan ama hakkıyla namaz kılanlardan bahsediyorum. Yani namaza gittiğinde Allah'la buluşmaya gittiğini ve namaz boyunca Allah'ın kendisine yöneldiğini bilen, bilen insanlardan bahsediyorum. Sen namaza durduğun zaman, namaz, e, namazın öncesinde bir kötülüğe meylettiğinde o namaz bir sese dönüşür. Ve sana der ki bir saat sonra Allah'ın huzuruna dirileceksin. Sakın gözlerinde Allah'ın sana haram kılmış olduğu bir görüntü varken Allah'la karşı karşıya gelme. Sakın ellerinde Allah'ın sana haram kıldığı bir kötülük varken Allah'la karşı karşıya gelme. Namaz sana bir vaiz haline gelir. Diyeceksiniz ki hocam bu mümkün müdür? Mümkündür. Yani bizden önceki insanların namazları ile ıslah olmaları işte budur. Namazı hakkıyla eda ettikleri için sonrasında ve öncesinde namaz onları kötülükten alıkoymuş. Hayırlara da teşvik etmiştir. Bir hafta fazla değil. Namazlarınıza riayet edin. Yani kendinize tek vazife olarak ben bu bir hafta boyunca namazlarıma dikkat edeceğim deyin. Namazı Allah'ın razı olduğu şekilde kılın. Başka hiçbir şey yapmayacağım deyin. Yani sadece ibadet olarak farz namazlarıma dikkat edeceğim. Bir randevuya gidiyormuş gibi gidin. Namazdan önce abdestinizi en güzel şekilde alın. En güzel elbiseniz neyse bir ortama gittiğiniz onu giyin üzerinize. Huzura durduğunuz zaman Allah'tan yardım isteyin. Secdeye gittiğiniz zaman bol bol dua edin. Bu anlattığımın ne demek olduğunu o zaman inşallah canlı kanlı bir şekilde müşahede etmiş olacaksınız. Bir başka madde daha ekleyelim ablalar. Namaz, mümin kadının güç kaynağıdır. Namaz... Mü'min olan bir kadının güç kaynağıdır. Şimdi, Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de insanı anlatırken, insan için diyor ki Rabbimiz, وَخُلِقَ insanu ضَعِفَ İnsan, zayıf bir varlık olarak yaratılmıştır, diyor. Bu insanın bütün cinsi için geçerli. Fakat insan cinsi içinde en zayıf yaratılmış olan varlık, yani insan için söylüyorum, sizin de kendinizden bildiğiniz gibi kadındır. Yani kadının duygusal olması, kadının naif bir yapıya sahip olması, kadının ince işlerle yoğrularak yaratılması, kadının zayıflığına zayıflık katmıştır. Peki mümin bir kadın, gerek Rabbinin isteklerine karşı muhtaç olduğu kuvveti, gerek kocasına karşı sorumluluklarını yerine getirirken muhtaç olduğu kuvveti, çocuklarına karşı sorumluluğunu yerine getirirken ihtiyaç duyduğu kuvveti, ya da İslam davası için bunca sorumluluğuyla beraber İslam davası için fedakarlık yaparken ihtiyaç duyduğu kuvveti bir de sizin için ekleyelim. Bunların yanında bir de dinini öğrenmek isteyen, ilim talebeliği yapan, salih amellerden en meşakkatli olana talip olan bir Müslüman bayanın bütün bu kuvveti nereden bulacak? Zaten zayıf. Bu zikrettiklerimizin hepsi zaten zor. Peki Müslüman bu kuvveti nereden bulacak? Müslüman bu kuvveti namazda bulacak. Namaz, senin fark etmediğin bir benzin deposu gibidir. Sen ihtiyaç duyduğun bütün gücü ve kuvveti o depodan sürekli ikmal edersin. Namaz kıldıkça ikmal edersin. Ondan dolayı Allah Kur'an-ı Kerim'de iki yerde. Biri Yahudileri anlattığı ve onların desiselerine karşı, biri de şehadeti ve cihadı anlattığı yerde, cihadın ve mücadelenin zorluğunda Müslümanlara demiştir ki, bil sabri ve وَالصَّلَاتِ Allah'tan, Sabır ve namaz ile yardım talebinde bulununuz. Yani sabır, çaba koyun ortaya. Sabır, yani zorlandığınızda dişinizi sıkın ama yenilmeyin. Ayakta durmaya çalışın, dik durmaya çalışın. Sabır budur. Peki namazla yardım istemek nedir? Namazla yardım istemek, hakkıyla namazınızı eda edin kafidir. Ekstra bir şey yapmanıza gerek yoktur. Çünkü namazın bizzat kendisi zaten güç kaynağıdır, kuvvet kaynağıdır. Sen farkında olmadan namaz seni güçlendirir. Allah'a olan imanını artırır. Seni Allah'a yakınlaştırır. Allah'ın rahmetini sana yakınlaştırır. Senin ihtiyaç duymuş olduğun bütün kuvveti sen bu şekilde namazda bulabilirsin. Bakın Taha suresinde 130 ve 132. ayetlerden bahsediyorum. Allah Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki 130. ayet-i kerime O müşriklerin söylediğine karşı sabret diyor. Bu birinci emir. Demek ki birileri Allah Resulüne eziyet verecek şeyler söylüyorlar. Yalancıdır, kahindir, şairdir. Bunun derdi insanların başında lider olmaktır, mal toplamaktır. Aleyhisselatu vesselam'ı üzecek şeyler söylüyorlar. Fas bir alama kurun. Bir ayet sonra 131. ayet-i kerime. Allah Azze ve Celle peygambere diyor ki la temuddenne aynaik. Gözlerini dünya metana dikmeyi Muhammed diyor. Yani kafirlerin elinde imkanlar var, güç var, para var. Ee, Müslüman da üzülüyor. Niye Allah onlara verdiği imkanları bana vermedi? Peygambere diyor ki gözünü dikme. Yani iki tane büyük problem var peygamberin karşısında. Bir, müşriklerin lafla yaptığı eziyetlere karşı sabır gösterebilmesi. İki, dünyanın süsüne karşı sabır gösterebilmesi. Peki bu ikisine karşı Allah'ın peygamberimize yaptığı verdiği reçete nedir? 132. ayet-i kerimede ve mur'a hleke bis salati ve sabir aleha. Ailenin namaz kılmalarını emret. ''Ve sen de namaz üzerine sabır göster.'' diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki namaz bir kuvvet kaynağıdır. Senin kendisiyle imtihan olduğun ve sabır göstermen gereken konularda sen aciz kalabilirsin. Senin gücün yetmeyebilir. Mesela sen Müslüman bir bayansın. Süs insana sevimli gösterilmiştir. Ama kadının tabiatı süstür çünkü kadının kendisi süstür. Hayatın süsüdür, hayatın güzelliğidir. Kadının süse karşı nefsini alıkoyması, nefsini engellemesi çok zordur. Yani insanlar alışveriş yapıyorlar, evlerini dayıyorlar, döşüyorlar. Değişik değişik evler, değişik değişik şekiller. Ama Müslüman bir kadın biliyor ki zaman bunun zamanı değildir. Yani bunlar mübah şeylerdir ama zaman bunun zamanı değildir. Çünkü farzların iptal olduğu, haramların insanlar tarafından meşrulaştırıldığı bir yerde insanlar mübahlardan müstehaplardan söz etmezler. Zaman Herkesin kendinden bir şeyler feda edip İslam davası için bir şeyler yapma zamanıdır. Bunu biliyor ama nefsi de diyor Amcasının kızının evine gittiğinde gördüğü, dayısının oğlunun evine gittiğinde gördüğü. O da istiyor bunu. Nasıl bunlara karşı sabredecek? Namaz ile bunlara karşı sabredecek. Kendisine ve ailesine, çevresine namazı emredecek. Ve kendisi de namaz üzerinde sabır gösterecek, sebat gösterecek. Allah'ın izni ve inayetiyle Görecek ki o namaz onda sabır depolayacak. Onun bu kötülüklere karşı kendisini muhafaza etmesini sağlayacak. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i anlatırken sahabe diyor ki: "İza hazabehu emrun salla." Ebu Davud'u rivayeti bu. Herhangi bir durum peygamberimizi zora soktuğunda, sırtına yük bindiğinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılardı. Niye peki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılıyor? Çünkü hayat seni yorduğu zaman, senin tek bir tane limanın ve sığınağın vardır. O da alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Bu sığınağın dışındaki sığınaklara başvuran insanların hepsi hüsrana uğramaya mahkumdurlar. Yani seni çok zorlayan bir şey var senin hayatında. Sen bir tane arkadaşını oturtuyorsun yanına, onunla konuşuyorsun, konuşuyorsun, konuşuyorsun. Anlık olarak rahatladığını düşünüyorsun ama öyle değil. Derdine dert katıyorsun çünkü Allah'tan uzaklaşmış oluyorsun ya da açıyorsun bir roman bir roman okuyorsun zannediyorsun ki ben o romanı okuduğum zaman vakit geçecek zaman dolacak ben kendimi iyi hissedeceğim ya da bedbaht insanların yaptığı gibi belki bir film belki bir dizi seyrediyorsun zannediyorsun ki bu senin derdini sana unutturacak seni teselli edecek öyle değil akrabu ma yakunul abdu min rabbih fehu sajidun fa aksiru kulun rabbine en yakın olduğu an Kulun secdede olduğu andır. Öyleyse secdedeyken Allah'a duayı çoğaltınız. Bir şey Müslümanın omuzlarında ağırlık yapmaya başladı mı? Bir şey Müslümanın belini bükmeye başladı mı? Müslüman sağa sola koşmaz. Direkt namaza koşar ve secdenin gelmesi için de yüreği pırpır eder. Bir an önce secde gelsin, secdeye kapanayım, gözümden yaşlar aksın. Bütün derdimi, bütün tasamı, bütün sıkıntımı Allah'a anlatayım. Ona yakınlaşayım, ona dua edeyim diye Müslüman bu anı özler, Müslüman bu anı ister. Bu da nedir kardeşlerim? Bu da namazdır. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem اِذَا حَزَبَهُ Emrun salla Bir şey Allah Resulü'nü üzdüğü zaman, dertlenip tasalandırdığı zaman Allah Resulü namaz kılardı diyor sahabe bize. Namaz Müslüman kadının gözünün aydınlığıdır. Namaz Müslüman kadının gözünün aydınlığıdır. Aleyhisselatu vesselam İmam Ahmed'in rivayet ettiği bir hadiste diyor ki: "Hubibba ileyye min dunyâkum at-tîbû wan-nisâ'u ve cu'ilet qurratu ayni Sizin dünyanızdan bana kadınlar ve güzel koku sevdirildi ve benim gözümün aydınlığı namazda kılındı diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Göz aydınlığı ne demektir? Yani birinin çocuğu olur mesela. Siz onun evine gidersiniz. Ders nereye gidiyorsun? Göz aydınlığına gidiyorum dersin. Veya birinin Kocası işte içeriden çıkar. Mesela diyelim şimdi bugün işte bir bacımızın kocası içeriden çıktı, ablamızın. Ne dedik ona? Gözün aydın olsun dedik. Allah senin gözünü aydın kıldığı gibi diğer bütün cezaevlerinde olan Müslüman kardeşlerimizin de gözünü aydın kılsın dedik. Allahümme amin. Göz aydınlığı huzur ve mutluluk demektir. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor benim huzurum, benim mutluluğum namazda kılındı diyor. Namaza durduğum zaman huzur buluyorum. Namaza durduğum zaman mutlu oluyorum. Müslüman bir kadın da hayat onu yorduğunda, sorumluluklar onun üzerine üzerine üşüştüğü zaman, hayatında namazı çoğaltmalıdır. Çünkü namaz Müslüman için bir göz aydınlığı vesilesidir. Şimdi bizim kitabımız bize bunları anlattı veya biz bazı şeyler ekledik kitabımıza ama burada kitapta anlatılmayan fakat hepimizin için önemli olan bir meseleye değineceğiz. O da şudur. Peki Müslüman bir kadının özelliği beş vakit namazını kılar dedik. Ya Müslüman bir kadın namazını kılmıyorsa ne olacak? Yani bu konuda Müslüman gevşeklik gösteriyor ise Müslümanın namaz konusunda göstereceği gevşeklik iki kısımdır. Bir, namazı külliyen terk etmesi ve namaz kılmamasıdır. İki, namazını kılması fakat namaz konusunda gevşeklik göstermesidir. Yani bazı vakitleri kaçırması gibi bazen namazı kıldığı zaman Allah'ın huzurunda namaz kılıyormuş gibi değil de acıkmış bir tavuğun ya da horozun yemek yiyişi gibi namazın vaktine riayet etmemesi yani namazı muhafaza etmeyip, peygamberin tanımıyla namazı muhafaza etmeyip, korumayıp namazda kişinin gevşeklik göstermesidir. Eğer bir kadın namazı külliyen terk ediyorsa zaten o bizim kitabımızın konusu değildir kesinlikle. Niçin? Çünkü Kur'an'ın, sünnetin ve sahabenin icmasının kesin bir şekilde delil delalet ettiği bir şey varsa, o da namaz kılmayan insanın dinden çıkacağı ve asla namazı olmayan birinin dininin olmayacağıdır. Rum suresinde Allah Azze ve Celle Müslümanlara diyor ki, منيبين إليه واتقوه وأقيم الصلاة ولا تكون من المشركين Allah'a yöneliniz, Allah'tan korkunuz, namazı kılınız, Müşriklerden olmayınız diyor Allah Azze ve Celle. Namazı kılınız, müşriklerden olmayınız diyor. Allah Azze ve Celle, Müddessir suresinde ateşe giren insanların durumunu bize anlatırken, ateşe giren insanlara melekler soracaklar. مَا سَلَكَكُمْ فِي <سَقَر> Sizi bu ateşe sürükleyen şey nedir diyecekler. İlk verecekleri cevap nedir biliyor musunuz ablalar? Allah'a inanmazdık, din gününü yalanlardık değil. İlk verecekleri cevap kalu لَمْنَكُمْ اِنَ musallin Dediler ki biz namaz kılanlardan değildik diyecekler. Çünkü namaz tevhidin dışa yansımış halidir. Bir insanın tevhidi, muvahhidliği onun namazıyla açığa çıkar. Kişi eğer muvahhidse Rabbine, Rabbine namaz kılar. Müşrikler ise namazı terk ederler. Bundan dolayı ateşte ilk söyleyecekleri cümle de biz namazı kılanlardan değildik olacak. Tevbe suresinde iki ayrı yerde Allah bir insanın şirkten kurtulup Müslümanlarla kardeş olması, Müslümanlarla savaşta onların kılıcından korunması için iki ayrı yerde diyor ki Tevbe Suresinde. Fəin tabu. Şayet şirkten tövbe ederlerse ve aqamü salata namazı kılar ve a'tavuz zekate zekatı da verirlerse, fə ikhuwanukum fiddin. Onlar dinde sizin kardeşlerinizlerdir diyor Rabbimiz. Yani bunlar olmadan onların dininizde sizinle kardeş olmaları mümkün değildir diyor. Hadislerde de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu çok açık bir şekilde söylüyor. Mesela İmam Müslüm'ün Cabir radiyallahu anh'ta rivayet ettiği hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Müslümanlara inne beynel raculi vel kufri ve şirki terkes salah şüphesiz ki kişiyle şirk ile küfür arasında namaz vardır. Yani adeta Allah Resulü şirkle küfrü bir yere koyuyor. İslam'ı bir yere koyuyor. Seni İslam üzere sabit kılacak ve seni şirke düşmekten koruyacak olan kalkan senin namazındır. Namaz çekildiği anda, perde kalktığı anda kişinin şirke ve küfre düşmesi kaçınılmazdır. İmam Tirmizi'nin rivayet ettiği hadiste de peygamber diyor, اَحْضُ الَّذ۪ي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ اَصَّلٰى فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرْ Bizimle onlar arasındaki ahit yani fark, Müslümanla kafiri birbirinden ayıran şey namazdır. Kim? Kim? Namazı terk eder ise o şüphesiz ki kafir olmuştur diyor. Yine İmam Tirmizi'nin Abdullah İbni Şakik'ten, bu tabi'in imamlarından rivayet ettiği bir sözde Abdullah İbni Şakik diyor ki sahabe amellerin terkinden namazın terkini küfür olarak görürlerdi. Yani bir insan diğer amelleri terk ettiğinde değil ama namazı terk ettiğinde sahabenin tamamı bunu küfür görürlerdi. Ki Ömer radıyallahu anh'tan Ebu Derdadan, Abdullah ibni Mesud'dan, Huzeyfe'den ve benzeri sahabelerden Ebu Hüreyre'den tamamından "Men la salate la hazze lehu İslam." Kimin namazı yoksa onun İslam'dan hiçbir payı yoktur tarzında sözler nakledilmiştir. Onun için namaz kılmayan bir insan kendisine Müslüman da dese bizim derslerimizin ve bizim kitabımızın konusu değildir. Çünkü namazın terki küfürdür. Fakat bizim asıl konumuz olan şey nedir? İkinci kısımdır. Yani Müslüman bir bayanın namazı terk etmesi değil ama Resulullah'ın ifadesiyle namazı muhafaza etmemesidir. Vakte riayet etmemesi, namazlarını kaçırması, namazlarını kıldığı zaman horozun yemek peygamber öyle diyor ya sahabe diyor peygamber horozun yemek işi gibi namaz kılınmasını yasakladı diyor. Namazda hırsızlık yapması hani peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor en kötü hırsızlık kişinin namazından yapmış olduğu hırsızlıktır. Namazda hırsızlık yapması gibi biz bizim asıl konumuz olan mesele budur. Müslüman kadın bundan şiddetle kaçınmalıdır. Çünkü müslüman bir kadın bilmelidir ki namazda gösterilmiş ki namazda gösterilen gevşeklik Allah'a saygısızlıktır ve Allah'ın insanı en büyük cezaya çarptıracağı şey kişinin namaz konusunda göstermiş olduğu gevşekliktir. İmam Ahmed'in ve Ebu Davud'un rivayet ettiği bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "İnne evvel ma yuhasabu bihi al-abd yawm al-kiyame min as -salah. Kulun kıyamet gününde amellerinden ilk yargılanacağı şey kişinin namazıdır. Yani hiçbir şeyi sormadan sen mümin olarak Allah'ın huzuruna gitmişsen eğer Allah'ın sana soracağı ilk soru senin amellerinden senin namazındır. Fe insaluhat aflaha wa najah. Eğer namazı salihse Namazı tamamsa adam kurtuluşa ermiştir, başarıyı elde etmiştir. Yani cenneti kazanmıştır. Ve in fesadet khaba ve hasir. Eğer namazda bir adam fesada uğramışsa, namazları problemli ise o adamın o adam hüsrana uğramıştır. O adam kaybetmiştir diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadis-i şerifte biz Müslümanlara diyor ki kim namazını muhafaza ederse bu muhafazayı iyi belleyin ablalar. Muhafazadan kastedilen şey namazı tam kılmak ve namazı terk etmek değildir. Muhafaza yani vakte riayet edersin, rukunlara riayet edersin, secdeye riayet edersin, kiraate riayet edersin muhafaza budur. Kim namazını muhafaza ederse eğer o namaz kıyamet gününde onun için nurdur. Onun için bir delildir ve onun için bir kurtuluştur. Üç tane madde sayıyor Peygamberimiz. Nurdur. Yani bütün insanlar Allah'ın gazabında ve karanlıklar içerisinde kaldığı bir yerde namazını muhafaza eden adamın namazı onun başının önünde bir kandil gibi duracak. Onun önünü ona aydınlatacak. Delildir. Senin imanının delili neydi ey kulum dediğinde ben günde beş vakit sana secde ediyordum ya Rabbi diyecek. Delil sunacak ve necattır. Bir diploma gibidir, kurtuluş belgesi gibidir. Kişi onunla Allah'ın azabından kendisini kurtaracak. Kim de namazını muhafaza etmezse diyor sallallahu aleyhi ve sellem namazı onun için nur değildir. Namazı onun için delil değildir. Namazı onun için kurtuluş değildir. Ve o kıyamet gününde Firavun'la, Haman'la, Karun'la ve Ümeyye İbni Halef ile müşriklerin liderlerinden bunlar ile beraber diriltilecektir diyor sallallahu aleyhi ve sellem. İmam Buhari'nin rivayet ettiği bir hadiste Sahabe diyor ki, Allah Resulü sahabeye çok şaşı soruyu sorardı. Sizden bu gece bir rüya gören var mı? Eğer güzel bir rüya gören biri olmuşsa rüyayı anlatırdı. Peygamberimiz de onun rüyasını tevil ederdi. Bir gün diyor aleyhissalatü vesselam sordu kimseden cevap gelmeyince. Peygamber dedi ki, dün gece bana iki kişi geldi. Beni aldılar ve benimle beraber bir yolculuğa çıktılar. Aleyhissalâtu vesselam o gece rüyasında gördüğü uzun bir hadis bu İmam Bukhari'de. Bazı manzaraları anlatıyor. İlk gördüğüm manzara şu aleyhissalâtu vesselam. Ben diyor, baktım, bir tane adamı yatırmışlar yere. Bir adam da onun başında duruyor, elinde büyük bir kaya var. O kayayı kaldırıyor, onun başına, başına fırlatıyor. Onun başı ezilip paramparça olduğunda, adam yuvarlanan kayayı tekrar alıyor. O sırada adamın kafası tekrar toparlanıyor. Tekrar o taşı onun kafasından aşağıya bırakıyor. Ben sordum diyor dedim bu adamın durumu nedir? Dediler ki şu an konuşma. Yolculuğumuz bittiğinde sana bunu anlatacağız. Sonra anlatıyor Allah Resulü uzun bir yolculuk anlatıyor. Hadisin tamamını söylemeyeceğim. Yolculuk bittikten sonra diyor o adamın durumu neydi? Diyorlar ki o adam ifadeye dikkat edin. Kur'an-ı Kerim'den bazı şeyleri bilen ama bildiklerini reddeden ve farz olan namazdan uyuyan adamdı diyorlar. Farz olan namazdan uyuyan adamdı. Yani adam Kur'an'ı öğrenmiş ama onun içindeki ayetlerle amel etmiyor. Onun içindeki am ayetlerle amel etmeye yanaşmıyor adam. Ya da namaz konusunda o kadar gevşek ki birçok bedbaht insanda olduğu gibi namazı dört vakit olarak kabul ediyor. Yani sabah namazını hiç yok sayıyor zaten adam. Niye? Sorduğunuz zaman. Çünkü diyor ben sabah namazına uyanamıyorum. Ondan dolayı ben diğer namazlarımı kılıyorum. Veya adam mesela örnek veriyorum, uykusu geldi, yoruldu gün içerisinde uyuyacak. Hiç namazı hesaba katmıyor. Yani uyudum öğlen namazı kaçar mı? Uyudum ikindi namazı kaçar mı? Adamın hiç böyle bir derdi böyle bir hassasiyeti yok. Oysa Müslüman hayatın merkezine namaza oturtur. Hayatının bütün diğer kalan şeylerini namaza göre hesap hesaplar. Farz namazdan uyuduğu için bu adama bu bu azabı bu adama reva görmüşler ve bu adam sürekli bu azap ile azap olunuyor. Şimdi ablalar şunu hiçbir zaman unutmayın. Bir insan namazında gevşeklik göstermeye başladığı zaman Allah muhafaza Müslüman bir bayan onun hayatındaki diğer bütün ameller de gevşemeye başlar. Çünkü namaz tabiri caiz ise eğer bütün ortada bir merkez gibidir. Diğer bütün ameller de onun etrafında döner. Yani şey gibi düşünün. Dünya sistemini Dünya sistemi gibi düşünün. Allah bunların arasına bir çekim kuvveti vermiştir. Yani bunlar böyle Güneş'in etrafında dönüyorlar. Niye bunlar uzayda dağılıp gitmiyorlar? Çünkü Allah bir çekim kuvvetiyle Güneş'i merkeze koymuş. Bunlar da Güneş'in etrafında bu şekilde bu şekilde dönüyorlar. Aynen namazla diğer ibadetler de böyledir. Namazı Güneş gibi düşünün. Namaz merkezdedir. Orucudur, zekatıdır, takvasıdır, Kur'an okumasıdır, infakıdır. Bunlar da böyle etrafında dönüyorlar. Siz namazı gevşettiğiniz zaman, bunlar da dağılıp gitmeye başlıyorlar. Siz namazı toparlayıp kuvvetlendirdiğiniz zaman, bunlar da namazın etrafında toparlanıp dönmeye başlıyorlar. Onun için Müslüman bir kadın namaz konusunda dikkatlidir. Namazında gevşeklik göstermez. Çünkü bilir ki onun namaza göstermiş olduğu hassasiyet, namaza verdiği değer, onun Rabbine verdiği değerden gelir. Ve ben size şunu çok açık bir şekilde söyleyebilirim ki ablalar, siz namazınızı ıslah edin, Allah da sizinle O'nun arasındaki ilişkinizi ıslah etsin. Siz namazınızı ıslah edin, Allah sizinle anne babanız arasındaki ilişkiyi ıslah etsin. Siz namazınızı ıslah edin, Allah sizinle hocalarınız ve arkadaşlarınız arasındaki ilişkinizi ıslah etsin. Siz sadece merkezi ıslah edin, kalanını alemlerin Rabbi olan Allah'a bırakın. Göreceksiniz ki namaz ıslah olduğunda Çözümsüz gibi görülen birçok problemimiz, kendiliğinden ıslah olacak, kendiliğinden çözülecek. Çünkü namaz, Allah'ın en değer verdiği ameldir. Sen Allah'ın en değer verdiğine, değer verdiğinde Allah'a değer vermiş olursun. Sen Allah'a değer verdiğinde, değer verdiğin oranda Allah katında değer kazanırsın. Zaten dünyanın da, ahiretin de saadeti, kişinin Allah'ın yanında değer kazanmasıdır. Dünyanın da, ahiretin de bedbahtlığı, kişinin Allah'ın yanında değerini kaybetmesi. Ve Allah'ın Müslümanı kendi nefsiyle baş başa bırakmasıdır. Onun için namaz Müslüman kadının hayatında en önemli meselelerden bir tanesidir diyebilirim.